Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo'da hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birliktesiniz. Yayın masamızdaysa Feryal Kabil var bugün bizlerle beraber. Merhaba, canlı yayındayız. Bugünkü konumuz trafik güvenliği, trafik güvenliği üzerine kampanyalar tam böyle bayram ertesi. Herkesin trafiğe dikkatini yoğunlaştığı bir zamanda yaparsak akıllarda kalır diye düşündük. Evet zaten bu aralar haberlerde de en çok bayram trafiği ile ilgili haberleri okuduk. Ee, öncelikle birkaç istatistikle başlayalım. Niye bu konuyu önemsiyoruz ee, cevabı olsun. Zaten çoğu kişi biliyor ama ee, bayram tatilinin son gününde meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi hayatını kaybetti. 88 kişi yaralandı. 10 günlük tatilin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 103'e, yaralı sayısı ise 640'a yükseldi. Haberi vardı. Ee, bir de e, Trafik Genel Müdürlüğü ...ve TÜİK'in açıklamalarına bakalım... E, ...istatistiksel olarak nedir buradaki... ...durumlar diye. 2016... ...yılında... ...1.182.491... ...kaza olmuş, trafik kazası... E, ...bu kazalarda... ...3.807 kişi... ...hayatını kaybetmiş... ...durumlar... E, kazadan sonra kaza sırasında ise 3493 kişi hayatını kaybetmiş. Toplamda 7300 kişi hayatını kaybetmiş sadece 2016 yılında. Yaralı sayısı ise 303812. neredeyse küçük bir savaş. <gülüyor> e, neredeyse <rakamları>. mi? <gülüyor> Kesinlikle küçük bir savaş büyüklüğünde. Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 43 buçu sürücülermiş. Ee, kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 89.6 ile ilk sırada diyor Türkiye İstatistik Kurumu. Ee, ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 295.727 adet taşıt kır karışmış. Ölümlü yaralanmalar en fazla Temmuz, en çok Ocak ayında, şey, en fazla Temmuz en az Ocak ayında oldu deniyor. Herhalde 2016 için 2016. Bayram. Yine bayram tatilleri. Evet. E, tatile gidiş geliş e, seferi demek. Belki buna doğru olacak. E, bu rakamlara baktığımız zaman bu, bu rakamlar bu arada sadece Türkiye'de bu kadar yüksek değil. Tüm dünyada hem Avrupa'da hem Amerika'da hem de dünyanın diğer bölgelerinde trafik güvenliği en önemli problemlerden biri ve Binlerce, yüz binlerce kampanya var. Bu kampanyalar on yıllardır yapılıyor. Fakat yine de rakamlar böyle. Burada iletişimde bir problem varmış gibi görünüyor Sayın Kösemen. Ne düşünüyorsunuz? Ee, on, yani ondan emin değilim bu mesele iletişim e, problemi mi? Çünkü şunu görüyoruz iletişimlere baktığımızda. Bir kere her dönemde sürücülerin dikkatini dağıtan bir takım ana problemlere odaklanıyor iletişim. Örneğin işte bir gözlerin kamaşma meselesi var. Bundan 40-50 yıl önceki şeylere baktığımızda, iletişimlere baktığımızda. Dolayısıyla işte gündüz güneş gözlüğü kullanmak, gece uzun farları yakmak, yakmamak vesaire gibi şeylere odaklanan bir kampanya var. Ya da emniyet kemerleri. Ya da emniyet kemeri bir dönem için. Bir dönem için hız, her zaman gerçi hız öne çıkıyor. Ama otobanların daha kaliteli ve Araçların da daha hızlı yapabilir hale gelmesi bunu öne çıkartıyor bu hız meselesini. Bir de tabii hani yakıtı daha e, ekonomik kullanmak falan gibi nedenlerle araçların e, hafifletilmesi giderek daha e, yolu tutmakta. Daha çok şeyden çok ağırlık gibi e, teknik meselelerden çok daha elektronik güvenlik önlemlerinin e, ele alındığı dönemlerde de yaşıyoruz. Oralara da geldik. Şimdi cep telefonu meselesi var. Son on yıl meselesi. Mesaj okumayın, cep telefonunuzla konuşmayın. Konuşmayın, değil mi? mesaj okumayın diyor. Aralarda sık sık işte çocukların ön koltukta oturulması ya, oturtulması ya da arka koltukta çocuk koltuğu olmaksızın oturtulmasının yarattığı şeylere dikkat çekiliyor. Ortak temalar var. Bu anlattığım meseleler temalar değildi. Bu anlattıklarım e, sorun neyse oraya odaklanıyordu. Ortak temalar var. Genelde sevdiklerine kavuşmak ya da e, kendine o kadar çok güvenme e, meselesi üzerinden giden temalar oluyor bunlar. Yani bu, bu trafik e, ka, e, dikkatsiz davranırsan veya işte bunları umursamazsan sevdiklerine erişemezsin. Onları da çok üzersin gibi de gidebiliyor. E, bir, bir şekilde de kendine o kadar güvenme. Yani sen bunu iki saniyede bakarım bir şey olmaz diyorsun. Veya iki saniye kafamı öbür tarafa çevirsem bir şey olmaz diyorsun ama o iki saniyede şunlar oluyor diyen kampanyalar var. Örneklerin çoğunu buralardan göreceğiz zaten. Bu hadi. kendine güvenme mesajıyla ilgili bir şey de var. Hollanda'dan, Hollanda Yol Güvenliği Enstitüsü'nün yaptırdığı bir araştırma var ve bu araştırma tamamen yol güvenliği kampanyalarının ne kadar işlediğine odaklanmış. Tamara Hoxtra ve Fred Wegman'ın araştırması ve bu araştırmada özellikle trafikler fik güvenliği ile ilgili kampanyaların çoğunun bir korkutma yöntemi kullandığını, yani parmak sallama dediğimiz bizim hemzeminde sıklıkla e, korkuya karşıdakini korkutarak bunu sakın a yapma başına bu geliri gösterdiğini. Fakat bu kampanyaların çoğunlukla e, hedef kitleler nezdinde bu ben değilim duygusu uyandırdığını ya da bu kadar trajik ya da dehşetengiz anların gösterilmesinin hedef kitlenin doğrudan ilgisini başka tarafa çevirip görmezden gelmesine sebep olduğu ortaya çıkmış. İletişimdeki önemli e, kampanyalardaki önemli noktalardan biri de bu. Öncelikle çok işe yarıyormuş gibi görünse de korkutma taktiği aslında davranış değişikliğine çok fazla yol açmadığını savunuyor bu araştırma. Evet bunu biz de biliyoruz. Genellikle tehdit ya da korkutma davranış değişikliğiyle sonuçlanmıyor. E burada bir de kaçak bir yol var. O kaçak yolda şey hani zihnin kendisini kaçırdığı yol. Ya ben bunu bir kere yapabilirim, iki kere yapabilirim. Zaten sık sık yapmıyorum. Zaten şu hızla giderken yapmıyorum. Zaten şu yollarda yapmıyorum falan diye bazı şeyleri normalleştirir insan zihni. E bu hani e, obeziteyle mücadelede de benzer bir şeyle karşılaşırsınız. Her zaman yemiyorum işte o kadar şeker yemiyorum falan gibi şeylerle o normalleştirmelerle. Burada mesele galiba bu normalleştirmelerin e, önünü tıkayamaması iletişimin. Yani e, sana cep telefonuyla konuşursan dikkatsiz davranma olasılığın artar diyor ama... E, ...sen bunu, bunu, bunun belki şöyle söylenmesi gerekiyor. yani Bunu bir kere yaparsın, belki milyonda bir şansın vardır ama o milyonda biri de gelir seni bulur... ...orada e, o kazayı geçirirsin diye anlatması gerekiyor belki de. yani Bunları yaptığınızda kaza olur deyince... Tersi de insanlar tarafından deneyimleniyor. 50 kere yaptım kaza olmadı yani diyebiliyor insan. Bu konuyla ilgili örnekleri de geçelim bir yandan diye düşünüyorum. Son 5 yılın yükselen kampanya temalarından biri cep telefonunuzla oynarken araç kullanmayın kampanyaları Hong Kong'dan çok yaratıcı bir fikir var. Hong Kong'daki bir sinema kompleksinde yapmışlar. Muhteşem. Anlat, anlatayım mı? Lütfen. <gülüyor> e, şimdi bu bir e, deneyim filmi. E, biz reklam filminin kendisini izlemiyoruz. O deneyime maruz kalan insanları izliyoruz. Film şöyle bir e, film. Sinema koltuğuna insanlar oturuyorlar. Filmi bekliyorlar artık. Reklamlar dönmeye başlıyor. Orada e, ekranda kocaman bir arabaya bindiğinizde ne görüyorsanız önünüzde... ...direksiyon, işte göstergeler vesaireler... ...böyle kocaman birisi oturuyor araba... ...yani siz oturuyorsunuz aslında... E, ...objektif kamerayla çekilmiş... ...şey subjektif kamerayla çekilmiş pardon... E, ...arabayı kullanmaya başlıyorsunuz... ...o arada... ...yüksek teknoloji kullanmışlar... Daha doğrusu filmde araba ilerlemeye başlıyor... Araba ilerlemeye evet, başlıyor... ...ve siz tabii. de kullanıyorsunuz yani aynı zamanda... ...öyle hissettiriyor size... ...bütün bir arabanın penceresinden bakıyormuş gibi... E, ...oturuyorsunuz koltuklarda... ...yüzlerce insan sonra bu yüzlerce insanın cep telefonlarına aynı anda mesaj geliyor ve bu insanlar cep telefonunu alıp cep telefonuna bakmak üzere ellerini cebe atlıyorlar çantaya atıyorlar telefonları alıyorlar bu arada karşıda bir çarpışma gerçekleşiyor ve arkasından işte cep telefonuyla konuşmak için ayırdığınız veya ona bakmak için ayırdığınız bir saniye sizin e, bu hayattan gitmenize neden olabilir türü bir mesaj geliyor bir kazaya neden olabilir diyor bir mesaj geliyor bu bir e, markanın kampanyası ee, oldukça sağlam bir kampanya ve e, sağlamlığı şu sadece ona maruz kalan insanlar değil onu şimdi biz burada konuşuyoruz yani o salonda yapılan ay ekstra çekimi de biz burada konuşuyoruz ve başka insanlar da bunu izliyorlar o etki aynen devam ediyor yani üzerimizde hem yurt dışından hem de Türkiye'den birkaç örneğimiz birden var ama Türkiye'ye dönersek çok uzun zamandır aslında trafikle ilgili, trafikte güvenlikle ilgili kampanyalar yapıyor. Bunların ilk örneği de trafik canavarı olmayın kampanyasıydı. 2002 kampanyanın başlama tarihi ne kadar? 15 yıl olmuş. Evet yani evet. aslında kitle iletişimi mecrası kullanılan diyeyim yani televizyon vesairenin de işin içine girdiği görüntülerin filmlerin işin içine girdiği ilk kampanya bu ondan önce arkadaş gözlerimi kamaştırma falan gibi afişler var hı hı. bunlar böyle hani 30-40 yıl öncesinin afişleri yine ışık meselesi yani gece yolculuğunda diğer sürücünün uzun farlarını yakması üzerine şeyler genellikle böyle uzun yol şoförlerine hitap ediyor onlar işte kamyon sürücülerine gibi ama evet trafik canavarı kampanyası en çok hatırlanan herkesin en fazla maruz kaldığı kampanya. İlginç olan şu daha evet hani bir miktar trafik kaza istatistikleri artış gösteriyor o dönemde ama bugünkü gibi böyle bir katliam boyutunda olmadığı hatta ne bileyim şey emniyet kemeri kullanmak falan gibi meselelerin bile henüz çok büyük bir şekilde ele alınıp böyle şey yapılmadığı bir dönemde çıkıyor bu kampanya trafik canavarı olmayın kampanyası bir ikonografisi var bize sesleniyor yani içinizde bir trafik canavarı var onu durdurun diyor biraz dışsal bir söylemi var tabi yani ben aynı demin konuştuğumuz mesele gibi yani ben o değilim deme olasılığı ortaya çıkartıyor bir de tersinden de ben oyum deme olasılığı da çıkartıyor aslında trafik meselesi sadece sürücünün dikkatsizliği ile ilgili bir mesele değil trafik kazası meselesi. Yani tatillerin bu kadar yoğun bir şekilde toplanması milyonlarca insanın aynı anda yola çıkartılması da trafik kazalarının sorumlusu aslında. Yani ne kadar dikkatli olursanız olun Bir takım sorunlarla yüzleşmek zorundasınız böyle bir kitlesel şeyde şansı arttırıyorsunuz. Trafik kazası geçirme olasılığını arttırıyorsunuz. ...risk yönetimi meselesi burada önemli... ...araçların güvenliği önemli... ...yani 2002'den söylediğim bir kampanya da... ...hele bu kampanya çok fazla sürücüye odaklı... ...yani şimdi mesela... ...trafikte şu kadar yaştan... ...daha yaşlı bir araç bulunamaz diye... ...biz bir ruhsat alıyoruz... ...araçlara... ...o zaman bunlar da yok... ...yani trafikte 50 yıllık araç da var o zaman... ...dolayısıyla risk sadece... ...riski sadece yaratan trafik canavarı değil yani... ...trafiğin ortamının kendisi aslında... Biraz böyle sorunları olan bir kampanya ama çok güçlü, çok yaygın olarak kullanılmış ve e, bugüne hatırladığımız bir kampanya trafikte güvenlik, yol güvenliği kampanyaları dediğimizde aslında iki hattan ilerliyoruz. Gerçekten çok engin bir alan bu arada. Uluslararası Yol Güvenliği Filmleri Festivali'nin bile olduğu ve ödüllendirildiği bir alandan bahsediyoruz. Türkiye'de iki hattan konuşmak mümkün. Biri kamu spotları ve devlet kampanyaları hattı. Diğeri ise özel sektör kuruluşlarının yaptığı kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları veya yeni yeni oluşan derneklerin kampanyaları. İlk hattan başlayalım istersen. Burada bir, bir 7 Mayıs arası trafik e, haftası var. Yani böyle bir haftanın olduğu bir ülkeden bahsediyoruz ama kampanya söylemlerine baktığımız zaman ki bu bayramdaki de çok aynıydı. E, veciz atasözlerine yaslanan e, ve her zaman biraz üstten de konuşan işte frene değil kural kurala güven bu senenin e, sloganı. Evet. Trafik kurallarına uyun, uygarlığı kanıtlayın. Trafikte güven, kurallara dikkatle uymakla mümkündür. Böyle devam ediyor aslında. Kaza en pahalı ce cezadır. Acele giden, ecele gider zaten atasözüm ee, akıl artı önlem eşittir emniyet gibi son derece e, standart bir hattan ilerleyen ve biraz da e, baş öğretmen tavrını sürdüren bir Kampanya hattı var Diğer tarafta ise özellikle çok yeni bir oluşumdan e, bahsetmek lazım Yeni derken iki yıl olmuş bu arada ona bakarken e, Bir dernek kuruldu e, Bu dernek çok uzun zamandır e, süren bir mücadelenin de sonucuydu Trafikte Haklarım Derneği ve Platformu e, Yasemin Usta'nın e, girişimleri ve hayat hikayesiyle çok bağlantılı e, 6 Mayıs 2015 ...tarihinde kuruldu dernek. 2012 yılında gerçekleşen... ...ölümlü bir trafik kazasının sonrasında... ...bu öyküyle başlıyor. Yasemin Usta'nın... ...kardeşim dediği tek yumurta ikizi kuzeni... ...Gökhan Demir geçirdiği trafik kazası sonucu... ...hayatını kaybediyor. Ehliyetsiz bir şoförün aşırı hızlı hatalı sollama yapması... ...Gökhan Demir'in hayatına mal oluyor. Bunun ardından... ...Yasemin zor ve uzun... ...bir hukuk mücadelesine başladı. Biz... Onunla görüştük de pek çok zaman karşı karşıya da geldik ve en sonunda bu derneği kurmayı başardığı gibi bu dernekte can kaybediyoruz diye bir kampanya yaptı ve bu kampanyayı tamamen gönüllü bir hareketle yaptı. Evet beğendiğimiz kampanyalardan biri şu manada beğendiğimiz kampanyalardan biri bir derneğin ne alanda çalıştığı ve neden bu alanda çalıştığını anlatması için iyi bir konumlandırma kampanyası. Trafik kazalarının giderilmesi için güçlü bir uyarı içermiyor ama e, içermiyor ama şöyle bir e, şey yapıyor. E, ünlü oyunculardan rica ediyorlar bir e, şey okumasını, replik okumasını rica ediyorlar e, bu kampanya için çekilecek filmlerde. Ama bu oyunculara ne okuyacaklarını önceden söylemiyorlar. Daha doğrusu yanlış söylüyorlar. İstatistik, İstatistik okuyacaklarını, okuyacaklarını söylüyorlar. söylüyorlar. E, ancak e, oyuncuların e, önlerine kazalar sonucu ölen insanların ölüm raporlarını veriyorlar. Ve bunlar bir nevi açık kamera tabii ama bir nevi gizli kamera gibi hani hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştığı için oyuncular bunları okuyorlar. Oyuncuların yüz ifadelerindeki değişim gerçekten meseleyi çok iyi anlatıyor. Bu, bu gerçek mi diye soruyor insanlar. Gözleri doluyor ve hakikaten kalıcı bir etki bırakan, izleyen üzerinde ...güçlü etkiler bırakan bir kampanya... ...devamı da gelecektir... ...arada e, bazı şeyler... E, ...afiş veya... E, ...ona benzer film olmayan araçlarla... ...yaptıkları kampanyalar da var... ...sosyal medyadan da kampanyalar yapıyorlar... ...önümüzdeki programlardan birinde... ...konuk olarak alırız... E, ...Yasemin Usta'yı e, ya da... E, ...dernekten başka bir e, aktivisti... Şu anda oldukça bu alanda çalışan tek sivil toplum örgütü gibi bir şey daha doğrusu göze görünen diyelim tek sivil toplum örgütü gibi bir şey. Biraz çünkü şu yönden aslında trafik ve yol güvenliği ile ilgili çalışmalar elbette ki işin bir parçası ama onun dışında dernek olarak trafik mağdurlarının doğru ve güncel bilgiye ulaşarak haklarını koruyabilmelerine yardımcı olmak... ...ve hakların iyileştirilmesi konusunda toplumsal ve hukuki farkındalık yaratma amacı gidiyorlar. Ee, bir anlamda aslında buradaki hukuk mücadelesinin e, kazandırdığı bütün deneyimi daha geniş bir tabana yaymaya çalışıyorlar. Ee, bir başka Türkiye'deki... Ee, devam et ben sonra düzeltirim bir şey var bir bilgi vereceğim. Tamam o zaman hemen ver çünkü başka bir alana geçiyoruz buradan. Ee, acele giden ecele gider sözü bir atasözü değil... O bir tamam. <gülüyor> e, yarışma sonucu seçilmiş e, bir trafik sloganı Erdoğan İldirim isminde bir mobilyacı bulmuş bunu. E, bu e, meselede işte Türkiye trafik kazalarını önleme cemiyeti tarafından en güzel eğitici spot diye e, şey yapılıyor düzenleniyor yarışma olarak. Ve 2500 liralık da ödül veriliyor bu şeyin sahibine ama ne kadar tuttuğu işte e, Asatöz'ü bu Atasüzü diye hatırlanıyor işte, olmasından geliyor. <gülüyor> Ee, Bu da ben bugün bir şey öğrendim bilgisi paralel <gülüyor> <gülüyor> paralel reklam yapayım burada ikinci <gülüyor> programımız için ee, bir önemli proje de 2010 yılında e, başlatıldı devlet tarafından ulaştırma denizcilik ve haberleşme Bakanlığı'nın koordinasyonunda trafik ve taşıt güvenliği alanında çalışma yapan kurum ve kuruluşlar e, ve farklı paydaşlar bir araya getirildi ve trafikte sorumluluk hareketi başlatıldı. Bu hareketin içinde can dostları hareketi, trafikte gençlik hareketi, iyi dersler şoför amca gibi projeler var. İşte bir kısmı gençleri eğitmeye odaklanıyor. Bir kısmı <gülüyor> ilk öğretim okullarında e, dersler veriyor trafik güvenliğiyle ilgili. Bir kısmı da öğrenci servislerinin, şoförlerinin eğitimine yönelik. Bu projeler hala devam ediyorlar ama özellikle öğrenci servisleriyle ilgili problemler henüz çözülebilmiş değil. Ardı ardına çok acı hikayeler de duyuyoruz. Bunu da not edelim. Kampanyalara dönelim mi? Dönelim. E, yurt dışından e, birkaç yani, örneğimiz evet, var. Evet, basılı <gülüyor> kampanyalar üzerinden. E, bir çok basit bir e, basılı ilan e, var şu anda önümüzde. Bir trafik ışığı görüyoruz. Üstünde kırmızı yanıyor. Yan tarafında da bir tabut görüyoruz. Üzerinde kırmızı karanfiller var. E, mesaj çok basit. Bunlardan bir tanesi sonsuzluk gibi gelir, diğeri gerçekten sonsuzdur diyor. <gülüyor> Evet etkili bir görsel. Yayınlandığı mecraya göre de durdurucu etkisi yüksek bir görsel. Lakin hani son noktada insanlara bu kaza olduğunda öleceğini söylemek yeni bir şey söylemek olmuyor. Zaten biliyoruz bunu yani biz orada ölüyoruz. Oradaki çeldirici noktanın ölüm korkusunu arzdırmak, arttırmak ya da riski riskin varlığını hissettirmek değil de daha hayata dair şeyler söylemek olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden e, sevdiklerine kavuşturma, sevdiklerinin neler hissedeceğini insanlara hatırlatma gibi şeyler bana daha mantıklı geliyor. E, bir başka yine yaratacağım ama senin söylediğine benzer kampanyada e, bir açık hava... ...kampanyası e, iki tane çok bilinen e, otomobil markasını birleştirip bir başlık atmışlar. İki tane çok bilinen otomobil markasının arabalarını da birleştirmişler. E, bir kaza anında iç içe geçmiş gibi. E, Nisbaru yazıyor. Altında da diyor ki e, tüm dikkatsiz sürücüler için her dört yolu ağzında bulunabilir. <gülüyor> Yine aynı şey. Yani e, insanların bilmediği şeyler değil bunlar. Pert olmuş araba görüntüsü. Hayal edebileceğimiz bir şey. E, lakin şimdi bir alternatif öneremiyorum. Burası yaratıcı çalışma yapma masası değil. E, ama e, başka kampanyalar yapmamız gerekiyor. Mesela bana sorarsan bayram tatiline e, insanların çıkmasını e, kolaylaştıracak. Erken çıkmayı kolaylaştıracak. Geç çıkmayı kolaylaştıracak. Dolayısıyla yollarda geçilecek zamandaki yollardaki insan sayısını azaltacak talepleri e, anlatalım derim ben olsam. Üç gün önce gitsin bir grup insan, bir grup insan da üç gün sonra dönsün. ...o zaman bu yoğunlaşma çok daha az olacaktır... ...biz kampanya bunu yapalım yani... <gülüyor> ...kamuya söyleyelim bunu, devlete söyleyelim... ...böyle düzenle diyelim hayatı... E, ...fakat sürücülere söylememiz gereken... ...önemli noktalardan biri de var... Evet, ...o da... Diyorsun. ...yok hayır onu <gülüyor> söylemeyeceğim ama... ...özellikle bu kampanyalarda çok kullanılan... E, ...alkollü araç kullanma... Evet. E, ...meselesi... E, ...bu doğrudan sürücünün de sorumluluğunda olan... ...ve çoğunlukla maalesef... ...bu sorumluluğu taşıyan kişi değil... ...başkalarını etkileyen... E, ...başkalarının hayatını alan bir problem... Ee, ...enteresan bir kampanya var önümde... ...bunu açık hava da diyemedim şimdi... Ee, ...bir yol tabelası kampanyası diyelim... Ee, ...bildiğimiz trafik kampanyaları gibi... ...hazırlanmış... ...üzerinde şöyle yazıyor... ...haydi alkol al ve sür... ...sağ tarafta hapishane var... ...sol tarafta hastane var... ...düz gidersen de morg var... <gülüyor> ...evet... ...yine söyleyecek çok bir şey yok. Doğrudan doğruya söylüyor. Burada ilginç olan ve yaratıcı olan şey... ...bunun bir yol tabelesi olması. Gerçekten bu tabela yolda. Yani insanlar bunun yanından geçerek gidiyorlar. Uyarıcı etkisi o yüzden çok yüksek. Çünkü şunu biliyoruz. Yollarda insanların etraftaki sinyalizasyonlara... ...tabelalara, işte şehir isimlerinin yazılı olduğu panolara dikkatli şekilde baktığını biliyoruz yani buna maruz kalmamak gibi bir olasılık yok bunu görmezden gelemiyorsunuz aynı yerden defalarca geçmiyorsanız görmezden gelemiyorsunuz dolayısıyla ilginç ve etkili bir şey diye düşünüyorum yani hatırlatıyor bir manada zaten hatırlatma etkisi en önemli şeylerden biridir yani kendimize notlar yazarız ya bugün şunu al bugün şuraya git filan diye. Bu da ona, ona benzer bir şey. Size yazılmış bir not ama trafik tabelası kılığında yazılmış bir not. Güçlü bir iş. 70'lerin ve 80'lerin zaten yükselen e, yol güvenliği kampanyası teması aslında alkollü araç kullanmak. Hatta e, daha önce hemzeminde bahsetmiştik. E, Star Wars'un e, bir klibiyle birlikte de hazırlanan. Galaksinin hiçbir yerinde arkadaşlar arkadaşların alkollü araç sürmesine izin vermez diyen. E, arkadaşın kendini ...kontrol edemiyorsa bile sen onun alkollü araç kullanmasına izin verme diyen bir kampanyada vardı. Ee, yol güvenliği kampanyaları içinde yine ilginç bir tane var. Seninle görüşmüştük e, ve üzerinde konuşmuştuk. İyi olanlarından bir tanesi. Bir yine dört yolu ağzında hızla gelen bir araba ve yanlış yerden çıkan hmm. bir başka araba. Evet. Ve kaza anından on dakika önce... Duruyoruz. 10 ee, saniye. 10 çok 10 saniye. Evet. Pardon. Özür dilerim. <gülüyor> i̇ki araç birbirine çok hızlıla yaklaşıyorlardı. Yani bir araç diğer çıkmakta olan araca çok hızlı bir şekilde yaklaşıyor. Bu arada e, birden yavaş çekime geçiyor şey, film. Ama hatta duruyor her iki arabada. Arabanın içindeki iki kişi de iki sürücü de iniyorlar arabadan. Bir tanesi diyor ki arabada çocuğum var. Çok hızlı geliyorsun. Durman lazım. Öbürü diyor ki farkındayım çok hızlı geliyorum ama yapacak hiçbir şeyim yok duramam diyor. Sonra arabalarına biniyorlar ve kazanın gerçekleştiğini izliyoruz ve arabada bir çocuk var hakikaten. Bu kampanyanın ilginç tarafı aslında mesajı çünkü diyor ki yani her zaman arabayı kullanan sürücüye seslenen kampanyalara e, alışırız. Burada diyor ki başka insanlar hata yapar yani yanlış yoldan çıkabilir o yüzden yavaş kullan. Evet ben hep anlatırım ee, şeyde bazı Avrupa ülkelerinde bütün neredeyse Avrupa ülkelerinde ilk adım hakkı diye bir şey vardır yaya yola erkenden adım attığında kırm yaya kırmızı bile yanıyor olsa araçlar dururlar ee, bunun nedeni eşitsiz ilişkidir yani anayasal olarak da böyledir eşitsiz ilişkidir bir tarafta bir buçuk tondan fazla bir çelik öbür tarafta da işte 80-100 kiloluk bir insan eşitsizliği vardır ...insan hatalı bile olsa onu ezemezsin... ...üstüne süremezsin... ...çünkü ilişki eşitsizdir senin... E, ...hatayı ona bulduğun zaman... E, ...sonucu onun ölümüyle... ...veya sakat kalmasıyla sonuçlanabilir... E, ...bu manada evet... ...trafikte eşitsiz bir durum var... ...ben kendime güveniyorum demenin bir manası yok... ...başka insanlar var bu trafikte... ...hata yapabilirler... ...ve başka makinalar var... ...o makinalar arıza yapabilirler... ...yani aniden durabilir bir nedenden dolayı bir şey... ...görüş alanınızın dışına çıkabilir... E, pek çok başlık var. Daha önce de motosiklet e, meselesi üzerine gitmiştik mesela. Bu da trafikte en önemli problemlerden bir tanesi şu anda trafik kazalarının oluştuğu. E, bunlarla ilgili daha konuşuruz. Biz e, belli aralıklarla bu meseleyi ele alıyoruz kamp bunun kampanyalarını. Şimdi galiba programın sonuna geldik. Evet. E, canlı yayındaydık hem zeminde. Açık Radyo 94.9'dan yayın masamızda Feryal Kabil vardı. Ben Rauf Kösemen. Ben Damla Özler. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.